Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çörlü. 949 Açık Radyodan Bisiklet Zinciri programından herkese iyi sabahlar, iyi günler. Bir süredir konuklu çalışıyoruz. Biliyorsunuz bugün de konum Profesör Doktor Oğuz Tanır ama ben ona program boyunca Oğuz abi diyeceğim çünkü genelde yaklaşık 20 yıldır aramızdaki hukuk böyle. Oğuz abi hoş geldi. Hoş bulduk Muzaffer. Şimdi ben seni nasıl tanıtayım diye hiç uğraşmak istemiyorum. Seni tanıyan tanıyor zaten. Profesör Dr. Oğuz Tanrı da Türkiye'nin çok önemli nörologlarından biri. Özellikle bilişsel nörobilim bağlamında da Türkiye'de önemli bir öncü. Dolayısıyla sadece yaptığı, organize ettiği kongreler, toplantılar değil ama bir o kadar da yayınlarıyla ve insanları etkilemesiyle çok ünlüdür. Mesela ben bu kadar neuroscience diyorsam sebebi Oğuz abidir. Çünkü Oğuz abi birazdan anlatacağım. Beni konsere çağırıyorum diye çağırdı. Konserde ben yani bir kere açılış konserini çaldım ve zehirlendim. Onun öyküsünü birazdan anlatırım. Ama tabii ki ben uzun uzun sizi tanıtmak istemiyorum. E, bunu da bilerek istemiyorum. Çünkü konuştuğunuz anda insanlar zaten siz bilmeyenler. Kaldı ki açık radyo programcısı da aynı zamanda Oğuz da. O yüzden bugün biz doğaçlama sohbet edeceğiz. Tabii ki konular e, onun ana alanı olan nöroloji ile neuroscience benim ana alanım olan kognitif nöromüzikolojiyi e, birlikte e, çok güzel bir şekilde ele alacağımızı, eğleneceğimizi düşünüyorum. Şimdi Oğuz abi nereden başlayalım? Benim güzel anılarım var seninle. Onları illaki anlatacağım tabii. Anladım. Ee, Muzaffer öncelikle e, bu yani senin alana gelmen de bir hikayeye sahip. Benim gelmem de kendine ait bir hikayeye sahip. Ve bu, bu yollardan herkes bu şekilde geçmiyor. Yani normal kendi yolunu kat edenler var. Ben kendim için de senin için de kendi, kendi yolundan ayrılıp yan yollara sapıp ondan sonra o yan yolları ana yol haline getiren kişiler olarak değerlendirebilirim bizi. Evet, zaten yani, ben de öyle bir e, sendik, e, çünkü o abinin oğlu benim öğrencimdi bundan yirmi küsür sene evvel. Ben Oz abiyi orada kandırıp müzik dünyasına e, dahil etmeyi, en azından çok daha fazla e, içli dışlı yapmayı planlarken o beni maalesef, e, maalesef demeyim ama o beni neuroscience'inle bir soktu ki hala çıkabilmiş değil. Ya kendimiz de çıkamadık yani son, sonuç olarak, e, yani çıkmak istiyor muyum? Hiçbir şekilde, o ürün verdiğim, düşüncelerimi yaydığım sürece zaten beni genç tutan, dinamik tutan ve yeni şeyler öğ öğ öğrenilemeyi yol açan bir şey. Ama kendimi anlatmam gerekirse, öncelikle ortaokul yıllarına gitmem gerekiyor. Hani derler ya, ben 5 yaşından beri, beri şarkı söylüyordum, filan gibi. Ona benzer bir hikaye aslında. Yani ortaokul yıllarına gittiğim zaman da, Kendimi 1960'lardan söz ediyorum. 60'ların başından söz ediyorum. 60'ların başında ortaokul yıllarına gittiğim zaman resimli ansiklopedileri karıştıran, aylık dergilere abone olan, ondan sonra ve onları haftada bir, ayda bir gelmesini bekleyen, geldiği zaman da tarih, coğrafya demeden gelen bilgileri öğrenmeye çalışan bir insan olarak, ee, başladım. Yani öğrenim hayatım, resmi öğrenim hayatım çok başarılı bir öğrenci olarak geçmedi. Ne ki lise sonra geldiğim zaman bir kıpırdanma hissettim. Ondan sonra ve sonuç, sonuç olarak giderek açıldı. Ama söylemek istediğim şu, yani burada bir mesleğe sahip olduktan sonra bir tıp ve branşında asistanlık ve uzmanlık yaptıktan sonra öğrendiklerimi Önceden öğrendiklerimle, bütünleştirme imkanına sahip oldum. Ee, ne demek bu? Yani e, önceden öğrendiklerim sosyolojiyle ilgili, felsefeyle ilgili, tarihle ilgili, biyoloji ise biyoloji bir şey e, temele sahip ve aynı zamanda bir tıp uzmanlık dalı. Bunlar giderek özellikle dünyadaki gelişmelerin paralelinde, giderek birleşti ve Canlı bilimleriyle sosyal bilimler ve davranış bilimleri aynı patoda erimeye başladı. Onların takipçisi oldu. Dolayısıyla bir entelektüel sentez olarak bu şey yapılabilir, adlandırılabilir. Nitekim Sosyal bilim kitabını yazdığım zaman bazı arkadaşlarla birlikte o geçmiş yılların merakını beyin açısından, ee, ne anlam ifade ettiklerinde e, açıklamak dur durumunda kaldım ve resmeden kolay oldu benim için. Dolayısıyla burada şeyden bahsediyoruz biz. Bir doktordan bahsediyoruz, bir uzmandan bahsediyoruz ve e, yaklaşık 35 yıldır hasta gören ve e, mesleğini seven bir doktordan bahsediyoruz. Ondan sonra akademisyenden bahsediyoruz. Bu akademisyen de tıp akademisyeni, Öğrencilerden bahsediyoruz. Kitaplardan bahsediyoruz. Bir de ayrıca dünyadaki gelişmeler çerçevesinde kendini ona monte eden ve kendi ana alanından kopmadan giderek dışarı doğru açılan bir insandan bahsediyoruz. Bunlar birleştiği zaman e, sosyal nörobilim adı altında ki bunun alt bölümleri de var, ama sosyal bilim adı altında bir ortak potaya girmiş oldu. Yani insan beyninin felsefeyle ilişkisi, insan beyninin toplumsal bilinçle ilişkisi, insan beyninin politika ile ilişkisi, ahlakla ilişkisi, insan beyninin kültürel evrimi, sembolik düşünceyle ilişkisi. Bütün bunlar o potun içine girdi. Yani öyle bir hale geldi ki geçmişten beri biriktirdiğim birçok alana ait olan kitaplar raflardan indi tekrar, benim için kaynak kitap olmaya tekrar başladı. Yani eski Hint mitolojisindeki e, örneğin güneş tanrısının sembolü olan tekerlek, e, kutsal tekerlek figürü bile benim için beyin açısından incelenmesi gereken, ve beyin evrimindeki bir aşama olarak kabul edilmesi gereken bir şey haline geldi. Dolayısıyla iş bir yandan ideolojilerin analizine girdi. Bir yandan sanatın analizine girdi. Ben bir e, amatör edebiyat okuru olmama rağmen e, iki sene önce bir kitabım yayınlandı benim. Edebiyatta beyin hareleri diye. Orada da zaman içinde okuduğum romanlardan ee, daha sonra deney yapılmış, daha sonra üzerinden e, tezler verilmiş bazı kavramları beyin kavramı olarak tanıtma şansım oldu. Örneğin Herman *Moby Dick* romanındaki e, Kaptan Ahap'la e, Marangoz'un konuşmasındaki e, bir takım ögeler bizim nörobilimin incelediği bir konu olarak ortaya çıktı. Çünkü Kaptan movidik e, movidikle mücadele sırasında bacağını kaybeder ve bacağın üzerine geminin kappleşi şey, manangoü çok iyi bir takma bacak yapar tahtadan Fakat bir türlü beynindeki o bacağı sahip olma hissini o tahta bacak yok edemez E şimdi 2000 yılından beri zaten incelenen bir konu bu yani siz beyinde bir, bir şekilde tamamlanmış bir beden algısı taşıyorsanız gövdenize ait gövdenizin bölümlerine ait algılar beyninizde bir harita olarak duruyorsa kazalar sonucu veya ameliyatlar sonucu beyninize bir şey olmadan gövdenize bir şey olduğu takdirde ister bacağınız olsun ister kolunuz olsun beyin onun yokluğu fikrine dayanıyor direniyor ve kabul etmek istemiyor işte Moby Dick'teki olay da bu. 1851'de mi yayınlanmış? 1851'de yayınlanmış. Amerikan romanına başlatan bir roman. Ondan sonra e, aradan 150 yıl geçtikten sonra üzerinde deneyler yapılan. Ondan sonra bir şey olmuş. Ne, ne, ne oluyor böylece? Edebiyatla bir birlikte değerlendirilmiş oluyor. Aslında bunu birer case study olarak belki Ramachandran'ın o Phantom of the Brain'inde e, görmek mümkün. Ama tabii orada bir edebiyat neuroscience e, birlikteliğinden değil de daha çok Ramachandran'ın e, klinik e, anekdotlarını görüyoruz. Ama evet. şey şeyde çok Hı. yakın aslında. E, evet, şimdi mesela e, Marcel Proust'un e, kim olduğunu herkes bilir. Marcel Proust genellikte evinden çıkma, çıkmadan 10 bin sayfa. ...romanlar yazmış, işte zaman üzerinden romanlar yazmış, bellek üzerine romanlar yazmış, çok ünlü bir edebiyatçı. Onu okuduğunuz zaman, insan belleğinin hangi özelliklere sahip olduğunu çok çok canlı ve net olarak görebiliyorsunuz. Başka hiçbir nörobilim kitabı, insan belleğinin e, orijinal özelliklerini, kendine özgün özelliklerini bu şekilde anlatamaz. Orada edebiyat bize bir kaynak oluyor. Yani nedir kaynak? Çok etkileyici kavramlar oluyor. Mesela Marcel Proust'un hiç unutamadığı bir Leonie teyzesi var. Leon ve Leonie teyzesi çocukluğunda onun için çok e, şey, önemli bir figür. Marcel Proust ne zaman ıhlamur çayı ister, bir keteye, özellikle ıhlamur çayının kokusuyla, o koku. Onu geçmişe alıp götürüp o kendine ait belleği e, dehlizlerine sokabiliyor. Bu işte nörobilim kitaplarında bu kadar canlı bir şekilde anlatılan bir konu değil. Mekanik olarak anlatılan bir konu. Ve onun üzerine de nörobilim tez yaptığında, nörobilim tez yaptığında bu koku sinirinin diğer sinirlerden ve diğer e, duyu organlarından niye bu kadar güçlü olduğunu ve insanın niye bu kadar alıp götürdüğünü bir doktora teziyle gösterebiliyorlar. Bunun da nedeni koku sinirinin burunun kökünden beyine girdikten sonra kat ettiği kısa yoldan sonra gidip hipokampus yeni bilgileri bize, bize kazandıran, ondan sonra ve yeni bilgiler eklememize yol açan bir çekirdeğe doğru gitmesi. Dolayısıyla koku bir duyu olmaktan çıkıyor, bir kavram haline geliyor. Bu kavramda bellekle birebir bütünleşen bir kavram oluyor. Şimdi bunlar, bu örnekler çok. Ama yani bunlar, bunlar konusunda heyecan duymak istiyorsak, bunlar konusunda heyecan bulmak, duymak istiyorsak ben yeni bu bağlamda yeni bilgiler elde etmek istiyorsak, nörobilimci olmamıza rağmen sadece nörobilim kaynaklarıyla sınırlı olmamalıyız. Bütün bu işin özet fikri bu. Sizin bilgi her yerde Şimdi burada tabii ben sizi çok önceden beri tanıdığım için bu anlattığınız şeyleri yaşayarak gördüm. Ve de zaten o yüzden de hakikaten benim de kendime bir kariyer çizmeme yol açan bu bana göre entelektüel ve artistik neuroscience diyorum ben ona. Öyle bir şey uyduruyorum. Çünkü gerçekten de işin tüm sanat dallarını, işte bu edebiyat olabilir, müzik olabilir, şey, heykel olabilir, önemli değil. Herhangi bir insan entelektüelliğinden, insan zihninden çıkmış her türlü ürünün aslında doğada, dünyada var iken bir sadece nöroscienceci ya da işte nörolog bakışıyla bakıldığı zaman kuru ve sade diyelim iyi ifadeyle kaldığını ancak harmanladığımız zaman da çok heyecanlandırdığını görüyoruz. Şimdi programın başında demiştim ki ben işte bilişsel nörobilim toplantılarında, bir ikisi dışında sanıyorum hepsinde oldum. İlk başta konser vererek başladım. Sonra toplantıları dinlemeye başladım derken, ya ne kadar çok müzikten bahsediyor bu nöroloblar, nöro scientistler demeye başladım. E bir bakıyorum Semir Zeki, Wagner'daki susları önemini anlatıyor ve bambaşka bir açıyla anlatıyor tabii. Yani bir profesyonel müzisyen ya da müzik formal müzik eğitimi ya da entelektüel müzik şeyi belki birazcık hani tam neuroscience'daki kadar yetkin olmayabilir ama e, öyle bir noktadan giriyor ki bu sefer müzisyenlerin düşünmediği bir şey düşündürüyor. Ona e, ya da işte Ravel'in progresif afazesi konuşuluyor. E ben şimdi tam havuzda e, yüzeceğim. Yani tadını çıkaracağım şeyin bilim <gülüyor> Bilişsel Kongre'nin. Fakat içeride bir başka nöro, neuroscientist şeyi anlatıyor bu sefer de Wittgenstein'in e, için bestelenmiş Ravel'in sol el piyano konçartusunu. Yahu bir rahat bırak, bırakmıyorsunuz yani. Wittgenstein'in neden sol el için yazdığı, işte Ravel'in progresif afezisi, Wagner'deki suslar... Fakat bakıyorsunuz bu bili bilişsel e, nörobilim toplantıları, kongreleri bunlar. Dolayısıyla bu iç içeliği, iç içeliği, iç içeri, e, ben yaşayarak gördükten sonra şimdi e, şeyi sormak istiyorum. Bunlardan sonra ben aynı zamanda hem müzisyen hem de psikolog olduğum için doktoram e, kognitif nöromüzikoloji alanında. Çünkü artık böyle bilim dalları da olmaya başladı. Bu aslında evet. söylediğiniz şeyin e, bir e, sonucu mudur? Nasıl bakıyorsunuz? Mesela sizin sizin gibi duayan bir nöroloğun kulağına, kognitif nöromüzikolog kimliğiyle e, ben çıktığım zaman nasıl geliyor? Kulağı nasıl tınlıyor bu? Ya bana zaten çok etkileyici ve, ve aynı zamanda normal geliyor da yani bundan haberli olmayan çok geniş insan gruplarının varlığını hala görebilmek bir yandan da bizi diyor. Çünkü çok özel eğitimlerle, çok özel desteklerle filan bu noktaya gelmedik. Kendi merakımızla bu noktaya geldik. Şimdi genelde şöyle bir bağlam var. İnsanlık tarihinde elde edilen bilgileri tarihin farklı aşamalarından nasıl değerlendirilmişler, nasıl yargılanmışlar, nasıl rafa konmuşlar, bunlara hiç bakmadan bir bütün olarak değerlendirme. Bu bu. İşin şeyi bu. Çünkü insan beyni bunları kategorize etmek için de uygun. Bellek deposu da uygun. Ondan sonra şöyle bir sıra izliyor. Bir kere mitoloji ve din, dinler tarihi kültürel evrimin, insan beyninin kültürel evriminin ürün veren, ürün veren, sembollerle kendini ortaya koyan ilk aşamasını oluşturuyor. Yani nasıl biraz önce sözünü ettiğim ki, Hint güneş tanrıçasının kutsal tekerleği, kainatı sembolize ediyorsa, ondan sonra din kitapları da kendilerine göre kainatı ve dünyayı sembolize ediyorlarsın. Buradaki gizli bilgiyi, buradaki gizli bilgiyi alıp ondan sonra onun evrimleşmesi sonucunda ortaya çıkan bilgilerle bütünleştirmek gerek. Yani felsefe, arkadan felsefe geliyor. Felsefe tartışmalı bir şekilde geliyor zaten. Çünkü doğa felsefesi olarak doğuyor. Arkadan da idealist felsefe olarak damardan güçleniyor. Doğa felsefesi ekartı ediliyor. Mesela bu doğa felsefesi 18. yüzyılda tıbbu doğuracaktır. Ama o tarihe kadar insan araştırmaları, insan biyolojisi pek ilgi çekici bir konu olmuyor. Felsefe kendi yolundan ilerliyor. İlerlerken öyle, öyle teoriler ortaya atılıyor ki 20. yüzyılın sonunda yapılan nörobilim araştırmalarının konusu oluyor bunlar. Yani... Bu, bu şekilde konuya bakan bir insan için Descartes ismi çok farklı bir anlam taşıyor. Çünkü Descartes nöresanstan sonra insan aklı ile ilgili bir felsefe geliştirmiş ve insan aklı ile ilgili geliştirdiği bu felsefede matematikselliği ve mantıksallığı ön plana almış. İnsanın düşünmesinin çok önemli olduğunu söylemiş. Bunu söylerken de inanç, duygu, gibi konuları da insan aklının kapsamının dışına atmış ve bunların kaynağını başka bir yerde görmüş. İnsanlar özdeşleşen rasyonel bir felsefe. Şimdi bunun gelip de bilimi doğurduğuna şahit oluyoruz. John Locke'un John Locke'un deneyimcilik felsefesi nasıl deneyi önemsiyor? E, her şey deneyle kazanılır diyor. Bu iki felsefe. Deneyimcilik ve rasyonel felsefeler tutup 18. yüzyılın sonundan itibaren bilimi doğuruyorlar ve bilim insanı böyle kabul ediyor. Daha sonra davranış bilimleri 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılda bunun kategorik bir yaklaşım olduğunu ve aslında insan bireylerinin farklı farklı bilinçlere ve yapılara sahip olduğunu söylüyor. Freud bunun bilinçaltı ile ilişkisini ortaya koyuyor. Ondan sonra nörobilim duygularla ilgili bir e, giriş yaptığı zaman onun da insan beyninde karşılıklarını buluyor, inançla ilgili karşılığını buluyor ve dolayısıyla Descartes ve Locke'un zamanında büyük felsefeler ortaya atmalarına rağmen 20. yüzyıl açısından eksik konuştuklarını ve insana eksik tanımladıklarını gösteriyor. Bunun üzerine Antonio Damasio, nörobilimci Antonio Damasio, Portekiz asıllı, Amerikalı Antonio Damasio, Descartes'in yanılgısı diye bir kitap yazıyor. 1994'ten yayınlanıyor bu kitap ve kısa süre içinde Türkçe'ye çevriliyor. Aslında bu kitap Türkiye'de yayınlanan popüler bilim, beyin kitaplarında ilk ilit oluşturuyor. Şu anda yüzlerce var. Ama ilk 1994'teki Damasyon'un Descartes'in yanılgısı. Nedir bu? Damasyon'un hastalarıyla ilgili deneyimlerinden yola çıkarak insan beyninde duygularla ilgili bölümlerin olduğunu ve o, o bölümler hasar gördüğü zaman da duygularını kontrol edemediğini, bazen duygularını yitirdiğini gösteren ama duyguların insan beyninin içinde olduğunu gösteren Duygularla mantığın beynin farklı iş, işlerinde ne olduğunu gösteren bir şey mesela, nörebilinci katkısı. John Locke'un deneyimcilik felsefesinde de tabula rasa kavramı, sen psikolog olduğun için bilirsin, boş, boş levha, boş sayfa, her insan bir boş sayfayla doğar zihni olarak. Bunun yanlış olduğunu da yine... 20. yüzyılın sonlarında 21. yüzyılın başlarında deneysel psikologlar mesela bunlardan Harvard'dan Steven Pinker boş sayfa isimli kalın bir kitap yazarak insanın insanın doğarken bazı bilgilerle doğduğunu ve ondan sonra bu bilgilerin deşifre olduğunu söylüyor. Aslında felsefede felsefede bunun karşılıklarını görüyoruz. Yani Kant'a geldiğimizde Kant felsefesine geldiğimizde orada Kant'ın insanın farkında olmay olmadığı bazı bilgilerle doğduğunu ve bunların bilim, bilimsel bilgilerle sentezlediğini falan görüyoruz. Onun için mesela e, çok ilginç gelebilir sana bana da gelmiştir. Felsefede Kant psikolojinin babası olarak kabul edilir. Bu kavramdan dolayı. Çünkü psikolojinin en önemli kavramı zihindir ve yapısı yapısıyla ilgili bu şey Kant'ın 1800 yüzyılda hiçbir elde bir olanak yokken, tatbik yokken, deney yokken bunları söyleyebilir olması son derece önemli bir katkı. Ne olmuş oluyor? O zaman felsefe ile öğrenip bütünleşmiş oluyor. Hipotezi felsefe atmış oluyor. İspatı nörobilim yapmış oluyor ve ne olmuş oluyor? Bir çeşit nöne felsefe olmuş oluyor. Yani bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Şimdi biz hiç kimsenin anlamadığını söylediği en zor anlaşılması, en zor filozoflardan Spinoza e, hala üzerinde tartışmalar var. Spinoza'nın töz kavramı, bütün bir töz kavramı ondan sonra geliyor, ondan sonra şeyle birlikte e, inanç, inancın inancın göstergesini insan bedenine ...insan yapısına doğru alıyor. Yani şöyle söylüyor Spinoza, eğer bir kişi gerçekten inanıyorsa, inandığı, inandığını söylediği şeye gerçekten inanıyorsa, hislenmemesi, vücudunda hareketlenme olmaması ve bunu kendi bedeninde yaşamaması mümkün değildir diyor. Şimdi bu, damasyonun damasyonun aynı zamanda ortaya attığı his ve duygu ayrımı ile ilgili Kavram, yani bizim derimizdeki kıllar, damarlarımızın çeperindeki sinirler, ondan sonra göz bebeklerimiz, derimizin ısısı, bunlar hepsi belirteci oluyor. Beynin çalışması konusunda belirteç oluyor. Ne zaman ki sen artık eski deyim yine yürekten, yeni deyim yine beyinden bir şeye inanıyorsun, onu sadece rasyonel bilgi olarak aktarman filan yetmiyor. O inanç Sende o belirteç denilen gövdesel uyarıcıları uyarıyor ve bu uyaranlar beynin duygularla ilgili bölümüne giriş yaptıktan sonra senin inancın kendine ait gerçek bir inanç oluyor. Şimdi bak, bu mesela e, Descartes, Locke, Spinoza, ondan sonra şey, Kant, bunların hepsi bizim ee, bilissel nörebilimin kognitif nörebilimin düşünce hazırlığını yapan düşünce hazırlığını yapan filozoflar olmuşlar. Eşiniz siz tutup da e, 20. yüzyılda doğmuş modern bir bilimdir diye başlarsanız bunların hepsini kaçırmış oluyorsunuz. O zaman e, insan sinir sistemiyle tavşan sinir sistemi arasında bir fark yok. İnsan beyniyle Fare beyni arasında bir fark yok, onlar aynı prensiplere göre çalışıyor ve bu prensiplerin çerçevesinde anlamaya çalışıyorsunuz. Anlamaya çalışıyorsunuz. Bu Darwinci düşüncenin klasik geleneksel formunda da böyle. Yani canlıların bir merdiven tırmanır gibi, e, zincirin halkaları gibi yukarı doğru tırmanması şu anda terk edildi bu düşünce. Böyle bir evrim anlayışı yok şu anda. Şu anda evrim anlayışı mutasyon temelinde ve her türün her türün kendi mutasyonu temelinde gelişme gösterdiği bir şekilde gerçekleşiyor. Oğuz abi, şimdi e, tabii ki e, bisiklet zinciri programlarında epey bir e, konuları ayrı ayrı ele alırken benim de çok üstünde durduğum bir şeye temas ettiniz çok iyi oldu çok tamamlayıcı bir şey oldu. Aslında e, elbette e, zihni ve bedeni Birbirinden ayıran ve kartezyenci görüş olarak bilinen e, görüş aslında epeydir terk edildi gibi. Çünkü anlattığınız sebeplerle ortada. Benim doktora tezimde de zaten bir kısmı bu kartezyenci görüşe müzik bağlamında karşı çıkan bir e, tezdi. E, dolayısıyla o arada bir de şey dediniz, Steven Pinker'dan bahsettiniz. Ben şimdi bunları toparlayarak bir, biraz e, uzunca geleceğim. Ama bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi Steven Pinker'ın, 97'de yanılmıyorsam yazdığı kitapta How Mind Works adlı kitabında Zihin Nasıl Çalışır kitabında müzikten bahsederken müziğin bir auditory cheesecake olduğunu söyler. Yani ödül merkezini harekete geçirdiği için bir türlü peşini bırakmadığımız, keyif aldığımız bir mekanizma olduğunu söyler ki 97'de, 98'de bu çok büyük bir şey yarattı ve ben kognitif müzikolojinin başlangıcını buna olan itirazların e, deneysel olmasıyla birlikte başladığına inanırım. Gerçekten de o kadar çok kişi e, Daniel Labutin olsun, e, Patel olsun, özellikle Amerika'da, Avrupa'da, e, bir auditory cheesecake değildir. Evrimsel sürecin e, aslında çok da survival fonksiyonları olan bir e, mekanizmadır müziğe baktığımız zaman e, diyoruz biz, bizim iddiamız bu. Fakat bir tane, e, sizin yine düzenlediğiniz kongrelerden bir tanesinde bir e, Bahsi geçmişti, ben anlatmıştım bir yerde. Ee, onu soracağım çünkü bu programın dinleyicileri de e, duysun istiyorum. O da Almanya'da bulunan şu leylek kanadından yapılmış olan e, flüt. Ki 50 bin ila 70 bin yıl öncesine tarihlendiği e, gösterildi. Dolayısıyla bu Harari'nin de e, bilişsel kırılma dediği yıllara kadar gidiyor. İşte bu neandertallerin artık homos, piyansların... E, e, ...kognitif faaliyetlerin yavaş yavaş başladığı şeye gidiyor ama o flüte baktığınızda, flüte analiz ettiğinizde... E, ...flüte basit bir gamın bile caz ve blues'un temellerini gösteren pentatonik serilere sahip olduğunu görüyoruz. Şimdi benim size sorum şu, e, ben bu soruya kendimce e, cevap verdim. Bu soruya başka başka cevapları da gördüm ama ben sizin, e, Oğuz abi, e, bu soruya nasıl cevap vereceğinizi merak ediyorum. Sorum da şu, eğer... Bu flüt gerçekten kognitif kırılmaya kadar, 70 bin yıl öncesine kadar gidiyorsa ve de bu dilin gelişiminden önce, dilin evriminden öncesine e, tekabül ediyorsa, tarihleniyorsa, o zaman müzik dilden sonra değil, dilden önce gelişmiştir. Yani dilden çıkarılmış bir e, by-product değildir müzik. Hatta tam tersi müzik bu kadar işitsel, simgesel bir e, varlık olması hasabıyla e, dilden daha karmaşık olduğu için belki dil sonra geliştikten sonra, ee, ama eğer müziğin amacı iletişim olsaydı, dil bulunduktan sonra müzik terk edilirdi. Dolayısıyla auditory cheesecake pek de oturmuyor gerçekten tadıma. Size göre bu dilden önce gelişmiş e, bir fakülte olabilir mi? Müzik gerçekten insan zihin evriminde, kognitif evrimde e, daha öncelikli olabilir mi? Bu anlattıklarım, ayakları yere basan e, şeyler olarak geliyor mu size? E ben e, dilin Rasyonel bir iletişim biçimi yani alıcı verici ilişkisi içinde matematiksel olarak kurulmuş rasyonel bir iletişim biçimi olarak geliştiğine inanan birisi olarak duygu temelinde gelişen müzik algısı, tempo algısı ve doğadaki seslerin o evrimleşmekte olan canlının beyninde bıraktığı izler bağlamında dilden daha önce evrimleştiğine İnanıyorum. Yani bir de ayrıca <gülüyor> yapılan 1860'dan beri e, dilin beynin neresiyle ilişkili olduğu anlaşılmış durumda ve bugün için sol beynimizin dil beyni olduğunu pratik olarak kabul ediyoruz. Aslında her gün karşımıza çıkan nöroloji hastaları eğer sağ taraflarında felç taşıyorlarsa yani... Sol beyinlerinde bir problem varsa öncelikle dil problemi de ortaya çıkıyorlar. Bunun ispatı bu. Ama müzik hem algılama hem de ortaya koyma anlamında. İletişim müziğin bir parçası, tamamı değil. Dolayısıyla müzik bir parçasıyla ile iletişim görevini görebilir ama bu iletişim görevini görebilmesi için müziksten sembollerin, tempoları insan beyninde yer etmiş olması lazım ki bunlar bir iletişim biçimine hal, haline dönüşebilsinler. Ki bu iletişim biçimine haline dön, dön, dönüştüğü zaman da okunabilen müzik, yazılabilen müzik haline geliyorlar. Nota vesaire şu okuyun yani pek anlamadığım, bilmediğim kavramlar çerçevesinde. Dolayısıyla öncelikle müziğin Duygunun evrimi ve duygunun algılanması ve ortaya konması bağlamında dilin evriminden önce başladığını ve geliştirip ben de düşünüyorum. O yani gayet e, açıklayıcı. Aslında bir de tabii şeyden ayırırsak Hı? onu, yani çok da önemli tabii hangisi daha önce evrildi, bu böyle bir yarış da yok ama e, ipuçları bakımından ee, özel şeyler taşıyor. Mesela siz başlangıçta dediniz ki e, çok e, herhangi bir şeye inanıyorsanız onu beden fizyolojik olarak yansıtırsınız. Zaten o yüzden de beden beyinden ayrılmamalı, kartezyen düşünmemeli demeye de getirmiş oluyorsunuz. Müzik de örneğin ben bu örneği veririm çünkü benim için en somut örnektir. Benim e, belli bir stilim yok. E, i̇yi müziği seviyorum. Bu işte bu Louis Armstrong'un dediği gibi yani. iki tür müzik vardır. İyi müzik, kötü müzik. Ben iyi müziği dinlerim diye. Ya daha çok tabii ki klasik müzik dinliyorum. Çünkü işim de bu olduğu için. Ama pekala da hangi tarzda olursa olsun e, açıkçası benim baktığım bir tane parametre var. Onu da yeni yeni geliştirdim. E, benim için tüylerim diken diken olduğu zaman o, o müzik iyidir. Kişisel olarak. Benim için... benim bunun dışında bah mı yazmış yoksa işte herhangi hiç sevmediğim birisi isim yazmış umurumda değil. Çıkan sesin örneğin benim dini inançlarım, dindar birisi değilimdir. Fakat İstanbul'da, İstanbul'da iyi okunmuş bir sabah ezanını, sabah makamını özellikle çok severim mesela ve bunun benim o seslerle ilişkiye girmemden sonra bedenimde hissettiğim farklılıklardan algılanıyor. Sizi kıpırtadan müzikle, müzikler var. Mesela hangi? E, şu müziği dinleyince gerçekten fizyolojim alt üst oluyor yani dediğiniz. Yani orada e, senin söylediklerine aynı kanaldan devam etmem gerekecek. Çünkü e, hangi tür müzikten hoşlanırım veya ben bu tür müzikten hoşlanırım konusu kültürel ve eğitimsel bir şeydir. Norm, normdur. Evet. Yani müziğin benim bedenimde yaptığı etkilenme ilk haliyle belli bir müzik türüne has olamaz, mümkün değil. Ama ben bunu reddederim, o ayrı bir konu. Ben çok katı rasyonelimdir. O sizin prefrontal korteksinizin sorunu diyorsunuz yani. Tabii, tabii. Yani norm düşkünü, norm düşkünü kategorik düşünen insanlar... Her şeyi kategorize ederler zaten. Bu onların bir zevki ve beğenisi haline gelir. Bunlar öğrenilmiş şeylerdir. Doğal şeyler değildir. Ben yerine göre hangi duygu içindeysem, hangi ortam içindeysem, Orhan, Orhan Gencebay da beni çok sarsar. Ondan sonra Sezen Aksu da beni çok sarsar. Ajda Pekkan sarsar. Ama aynı zamanda sabahın bir erken saatinde bir Bah aynı sarsıntıyı bende uyandırabilir, biraz duygusal olduğum bir ortamda Chopin benim için rakipsizdir, biraz daha böyle e, üst düzey, daha doğrusu çok böyle kapsamlı bir dünya görüşü arıyorsam Tchaikovsky benim için o renkli içinde bunu yapar ve bütün bu söylediklerimin hepsi edebiyat içinde söz konusudur. Şimdi o zaman, şimdi bir küçücük bir müzik arası vereceğiz. Şu andaki duyguları ifade eden ya da şu anda sizi sarsacak bir şey seçelim, onu dinleyelim. Sonra devam edelim. Ne dinleyelim? İşte bu yine rasyonel faaliyete girmiş oluyoruz ki... <gülüyor> o zaman dinlemeyelim müzik? Evet, o şey sarsar. Yani şu anda ben... Aa, ilk ben... Konuğumuz diyor ki e, bisiklet zincirinde şu an beni bir müzik serser O yüzden bu hafta bisiklet zincirinde müzik yok. Dağılın biz Oğuz abiyle konuşmaya dev devam edeceğiz. O zaman bir sonraki yok. sorumu sorayım mı? ama yani izleyiciler için bir şey olmuş on olmuyor mu bu? Yok bu da müzik dinlememek kadar müzik... Müziğe hizmet eden bir şey olamaz bence. Mesela müzik dinlemek istemediğiniz zaman, bu pozitif ya da negatif anlamda söylemiyorum. Müziği tercih evet. etmediğiniz evet. zaman müzik dinleyememek, dinlememek, dinlememeyi tercih etmek iyi müzik dinlemeye çok iyi bir örnektir bence. Çünkü bilerek dinlememe, dinlenildiği zaman bilerek dinlendiğini gösterebilir. O yüzden bu haftaki bisiklet zincirinde de müzik olmasın. Şahane. Yok yani şu anda duygularım değişti ama. <gülüyor> Ama o, yok, o, bir prefrontal korteks. Bilimbik sistem... Yok, bilimbik <gülüyor> bu... <gülüyor> sistem değil. Bizim bu, bu, yani bizim buralara gelişimiz prefrontal korteksin arkeolojisiyle mümkün oldu yani. Yani böyle o, olmuş bitmiş bilen bir prefrontal korteks diye bir şey yok. Hala evrimleşen beyin bölümü bu. Onun için mesela şu anın duyguları içinde ve özlemi içinde Sezen Aksu'dan Begonville şarkısını şey yapabilirim tamam. yani, isteyebilirim. Tamam, dinleyelim o zaman. Yani alakası o var diyeceksiniz. E, fakat hakikaten bir hafta önce e, o şarkının adının Begombil olduğunu bilmiyordum ben. Çok beğendim bir şarkı ve daha önce duymamıştım. Sonra YouTube'da arattım. Arattıktan sonra e, o şarkının adı Begombilmiş. Ben de yeni öğrendim ama çok eskiden bildiğim bir şarkıydı ama e, Sezen Aksu'nun söylediğini bilmiyordum. Zaten bir sürü kişi söylüyor ama siz, Doğru, siz Sezen Aksu'dan istiyorsunuz. Peki ben, o zaman ill tavav'dan dinlediğim için, okay. Burgazada da bir akşamüstü balkonda dinlediğim için ama onu... şimdi illa yani neredeyse bir ortam anason koktu yani. Burgazadası Sezon Aksu, Begonbil. O zaman e, Sezon Aksu'dan Begonbil'i dinleyeceğiz. Sonra e, nöro felsefe, nöro edebiyat, nöro müzik, nöro her şey konusunda Profesör Doktor Oğuz Tanrıdayla, Oğuz abiyle konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Gün boy vermiştir şimdi Ya semen basmıştır Bodrum'u Kokusu gelir duyurur Bir kelebek öptü mu Sen şimdi gerda Bağlamışsındır Aa, Vurunca dibine Sakız rakısının Biraz da ağlamışsındır Benim yerime de sev. Bekletme hayatı Bu kadar şağıtsın kaç kişi sabrun sevdayı veririm edemesem bekletme ay bu kader arasında yaşa gitsin kaç kişi sabrun sev Gelecek sonbaharın, yeni bir sayfanın öncesi, bakalım ne helisi zamanı, sen şimdi gerdanını Gönlün ilk çıkan yaz seferine bağlamışsındır ağla, ağla. Vurunca dibine sakız rakısının biraz daha ağlamışsındır Benim yerim en sev bekletme hayatım bu kadarın arazisinden yaşa gitsin, kaç kişi sabıran sevdayı benim yerime de se, bekleme hayatı. Bu kadar arazisinden yaşa gitsin, kaç kişi sabıran se. Sezen Aksu'dan Begonbil şarkısını dinledik. Oğuz abi, Profesör Doktor. Oğuz Tanrı da. Daha hala evrimi süren prefrontal korteksin normlarını bir kenara bırakalım. Begonbil dinleyelim dedi. O yüzden dinledik. Şimdi Oğuz abi ben e, birinci kısımda e, çok tatmin oldum anlattıklarınızdan. Hep bir araya ge geldiğimiz yıllar içerisinde e, bu kadar konsantre dinlememiştim sizi. Şimdi bir sürü şey, e, soracağım sorunun önemli bir kısmına cevap verdiğiniz için ben bundan sonrasını benim aldığım notlar çerçevesinde değil, sizden duyduğum şeyler çerçevesinde devam ettireceğim. Daha da doğaçlama olacak şimdi. Şimdi bunun bir nedeni var. Aslında beni din dinlememiş olmanın bir nedeni var. Ben kendi düzenlediğim kongrelerde hiçbir zaman başrol oyuncusu olmak istemedim. Organizatör olmayı tercih ettim. Onun için o kongrelerde kürsüye çıkıp da seninle şu anda yürüttüğüm çok... Güzel sohbeti, derinlikli sohbeti kendi kongremde aslında yapmış değilim. Başkalarından dinledim yani. <gülüyor> Bana kısmet oldu o zaman. Yani bir dahaki sefere ben programa çağırayım öyle sohbet ederim. Çünkü hakikaten e, doğru. Çünkü eğer hani 30 kere buluştuysak bunun e, 15'i Yap, nörobilim toplantılarında, kongrelerinde olduğu için e, ve onlarda da evet aslında konuşmacı olarak çıkmıyoruz. <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Bütün bu şeylerde e, düzenlediğiniz işler Türkiye'de e, ben artık dışarıdan bakan birisi olmadığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hem o kongrelerde konser verdim, hem e, dinledim, hem konuşmalar yaptım, hem de kendi kariyerimi çizmek için çok şeyler öğrendim. E, dolayısıyla benim bu içeriden bakan birisi olarak şunu söyleyeceğim anlattıklarınız bunun cevabını verdi ama gene de hiçbir kongre yok ki, o hiçbir bilimsel toplantı yok ki orada müzik, orada konser, orada dışarıdan sanatçı gözüyle bakan birisi bir olay, bir event olmasın. Bunun cevabını aslında vermiş oldunuz. Bu aynı zamanda başka türlü heyecanlandırıyordur sizi eminim çünkü daha anlamlı kılıyor belki şeyleri ve daha o sıkıcılıktan, kuruluktan ee, belki o bilimsel didaktik halden biraz daha başka bir yere getiriyor olabilir ama burada ben şeyi de hissediyorum. Bu sizin e, kongreleriniz, sizin kişisel yansımanız gibi. Yanılıyor muyum? Doğru. yanılıyorsun. Yani aslında siz evet. onu çiziyorsunuz. Yani e, işte bilmem kaçıncı kognitif, bilimsel, nörobilim toplantıları dendiği zaman orada olup bitenleri yan yana getirip oradan bir resim çıkarırsak, bir film yaparsak aslında siz e, otobiyografi yazıyorsunuz orada. Öyle Evet, Ama ilk defa duydum bunu. E, son derece heyecan verici bir niteleme. Ve aynı zamanda ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok az kişiye nasip olabilir böyle bir şey. Kendi otobiyografisini ee, kendisi gibi düşünen veya aynı zevklere sahip bir grup insanla birlikte yazabilmek e, tabii ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Ama bunun daha da geri planında daha da geri planında o mesela başlangıç olabilir daha da geri planında benim genel geçer kabullere karşı aykırı bir yapım var. Yani ben yapı olarak evet ama diyenlerdenim. Yani bunun da yaptığım bir çalışma dolayısıyla iki gün önce bir ismini daha öğrendim. Bu da gerçekçi iyimserlikmiş. Çok güzel. Ben çünkü kendimi iyimser olarak zaten bilirim. <gülüyor> Ayrıca davranış bilimci yanına biraz şey yap, yani bir tartışma konusu olabilir ama ben bir adım daha öteye giderek İnsanların iyimser ya da kötümser yapılarla doğduğuna inanıyorum. Ama bu işlememiş bir yapı. İşlememiş bir yapı. Ben kendimi doğuştan iyimser olarak dünyaya gelmiş birisi olarak kabul ediyorum. Yani yaşıma, yaşıma dikkat edersen, yaşıma hesaba katarsan kendi yaşam, yaşam deneyimi bunu ispatlıyor. Ama sadece iyimser plan değil. Sadece optimist değil. Ben Birçok şeye itiraz ederim, tartışma içine de girerim. yani gerçekçi iyimserlik denilen budur zaten. Kötüyü yok saymadan, olumsuzluğu yok saymadan tespit edip ondan sonra önüne bakma. Dolayısıyla bu sizler sayesinde oldu. Sizler sayesinde oldu. Sizler sayesinde oldu. Ben tek başıma bunu bir hareket olarak, ben bunu bir hareket olarak görüyorum, bunu bir hareket olarak Ortaya koyamazdım. Çünkü bu, bu tarz bir hareket geleneksel mesleki çevrelerde ve bilimsel çevrelerde tepki de uyandırdı. Çünkü alışılmış alışılmış bilim etiği, kategorik davranışlar biraz eleştiriye tabi tutuluyor burada. Semir Zeki'nin dediği gibi ben hiçbir kongrenin müzikle başladığını görmemiştim diye kendi blogunda yazdığı zaman bunu tespit etmişti o ki yani bir Schubert'in e, lideriyle li, li, açılan bir beyin toplantısı bütün günlerin başarılı geçmesine katkıda bulunan bir etken haline geliyordu. Ama bu demek değil ki her toplantıda aynı müzik türü, aynı anlayış, aynı yaklaşım öyle bir şey yok. O dönemin duygusu neyi gerektiriyorsa, mesela bir dönemde Osman, Osmanlı saray müzikleri gündeme geldi. Padişahların yaptığı besteler gündeme geldi. Ondan sonra bir dönemde Fado, fado dinleyelim dedik. Bir dönemde e, Yidiş Yidiş şarkıları dinleyelim dedik. Dolayısıyla burada da e, bizim bir açılımımız var. Bunlar hepsi bir bütün. Ama e, bütün bunların gerisinde bütün bunların gerisinde muhalef bir yapı var. Ben muhalefim. Ama istersen olumlu muhalif de. Yani sonuç olarak kendimi kapatmayan, bir şey altına almayan, bir kutu içine koymayan, ileri bakan bir muhalefet anlayışı bu. Oğuz abi, şimdi yavaş yavaş bir saati dolduruyoruz. Ben son soruyu şöyle sormak istiyorum. Nasıl cevaplarsınız merak ediyorum. Şimdi e, toplumsal olaylar e, insan zihninde bir takım kırılmalara, yeniden organize olmalara yani aslında bir kognitif evrimin e, yapıtaşları olmasına yol açıyor gibi gözüküyor. Örneğin e, Rönesans'ın en önemli sebeplerinden bir tanesi. Belki de o zaman 1327 yılındaki o Messina'da başlayan veba salgını ile Avrupa'daki insanların üçte birinin kimi kaynaklara göre yarısının ölmesi, dine karşı bakışın önemli şekilde sorgulanması vesairesi oldu. Şimdi de aylardır biz de COVID-19 korona virüsüyle bir takım farklı davranış, Patenleri sergiliyoruz. Siz torununuzu göremiyorsunuz. O yüzden bana fırça attınız başlamadan önce. Siniriniz bozuk. Yani herkesin bir derdi var. Bu 2-3 aylık da olsa belki de daha uzayacak, ikinci dalga, dalga gelecek bilmiyoruz ama şimdi bir nörolog gözüyle, entelektüel bir nörolog gözüyle koronanın günümüz insanının davranışlarındaki ve düşünme biçimlerindeki değişikliğin yönü nasıl olur? Nereye evrilebilir? Nelere yol açar? Ama zihinsel olarak, bakış açısı olarak kognitif ne gibi bir farklılık bekleyebiliriz insandan koruma yüzünden? Yani Muzaffer bu soru, beklediğim soru demeyeceğim ama ancak sen sorabilirdin böyle bir soruyu bana. Çünkü yine kategorik olarak ve zorunlu olarak ve normal olarak 3 aydır konunun uzmanlarıyla bir fikir alışverişi ortamı var. Gayet de normal. Türkiye'nin Türkiye'nin bilimi yeniden hatırlamasının, bilimin anlamını toplumsal olarak algılamasının çok önemli bir dönemeci olduğunu düşünüyorum ben bunun. içindeki tartışmaları falan geçiyorum. Ama olay olarak, olgu olarak başka hiçbir yetken böyle bir şey yapamazdı diye düşünüyorum. Ve buna benzer kazanımlar da var. Ama... Şunu şöyle söyleyeyim, Orta Çağ'daki veba salgını e, ne tür değişimlere yol açtıysa bu da önünde sonunda ona benzer değişimler yaratma potansiyelinde. Yani bir kere artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sözü biraz gerçek gibi geliyor bana. Ama aynı zamanda dönüyorum diyorum ki herkes aynı hayatı yaşamıyordu ki zaten Covid öncesi. Benim için değişen ne olacak diyorum. Bu da yani hepimiz için toplam bir değişiklik olacağı anlamına gelmiyor. Yani hepimiz aynı hayatı mı yaşıyorduk ki hepimiz e, yaşam tarzımızı değiştireceğiz. Öyle bir şey bence yok. Yani e, bir kere bireysel olarak bile fark edecek bu dönüşüm. Mesela benim Covid öncesi yaşam tarzım. Şu andaki ben Mayıs başından itibaren yürüttüğüm yaşadığım hayat tarzıyla, aşağı yukarı aynıydı. Peki benim yaşam tarzımda ne değişebilir o zaman? Benim yaşam tarzımda değişen işte seni ekranda görmek oldu. Yani yine bir cam e, ekran girdi araya. Bu tarz bu da hoşuma gitmiyor. Yani bizim Hong Kong eski Kongrelerin havası bir daha yaşanmayacak sözü gerçek olmasını istiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan algısını her yönde etkileyebilecek o kadar çok etken var ki sosyal medya, iletişim araçları e, ve diğer medya kuruluşları, hükümetler, devletler, onlarla arasındaki çatışmalar nasıl bir sonuç ortaya çıkartır bunu tahmin edebi edebi edebilemiyorum. Yani, yani Tüm insanlık için hiç benim haddim değil. Yani böyle bir şey söylemek filan söz konusu değil yani. Anladım Oğuz abi. Peki e, çok çabuk geçti zaman. E, biz programdan sonra nasıl konuşmaya devam ederiz ama bu programı burada bitirmek <gülüyor> istiyorum. E, zamanımız doldu çünkü. Katıldığın için çok teşekkür ederim Oğuz abi. E, Harika oldu. E, ben de teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo'da bugün e, Profesör Doktor Oğuz da ile ee, felsefe, edebiyat, müzik, bilim, neuroscience her şeyi e, konuştuk. Aslında biz özlem giderdik. Bunu bu platformda yaptığımız için radyo programı oldu. Umarım evet. siz de zevk almışsınızdır. Haftaya Mesela. tekrar görüşürüz. Bana ulaşmak için Muzaffer gmail adresine yazabilirsiniz. Muzaffer Twitter accountundan da program ayrıtlarını görmeniz mümkün. Hepinize günaydın. İyi günler efendim.